Sayın dinleyiciler, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT'den dinlemekte olduğunuz Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Yunus Emre Sahibi Enver Ören Yazan ve Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er Program Yönetmeni Aykut Sözeri Yönetmen Yardımcısı Ümit İsmailoğlu Yayını hazırlayan Niyazi Hancı, ön hazırlık Adnan Taşkit, efektör Zeynep Demirel.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 ...çürüye çürüye toprak olacağım. Şimdi... ...ayağıma küçücük bir diken batsa... ...acıdan kıvranırım. O zor anda ne yapacağım? Nasıl hesap vereceğim? <Gülüyor>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 Emrediliyorum. Allah. Yunus. Şişt. Yunus. Ha? Yunus. Yunus. İbrahim. Yunus. İbrahim ne oldu? Ne var? Niçin yüzüm gözüm ısırdı? Ne oldu? <gülüyor> Yok bir şey. Kelaşlanma. Sen geçmişsin o kadar. <gülüyor> Bayılmışım. Başımdan hiç böyle bir şey geçmemişti. Bayılmadan evvel ne yapıyordun? Hiç. Kendi kendime düşünüyordum. Ne düşünüyordun? Öldüğümü, kepenlendiğimi, namazımın kılındığını, mezara konduğunu ölüm meleklerinin gelerek hesap istediğini düşündüm. Düşündün ve korkarak bayıldın. Senin vaktin gelmiş Yunus. Ne vakti?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 Allahu Teala ölümü çok hatırlayanın kalbini diriltir. Evet öyledir. Allahu Teala ölümü çok hatırlayanın kalbini diriltir ve ölümünü kolay eder. İnsan beş senede, 60 senede yaşasa ölecektir. Ancak şu var ki ölüm mümine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 ...insanın kendini tanıması ne kadar zor. Fakat o tanıyor. Aklımdan geçen düşünceleri nasıl okudu? İnsan altın senede yaşasa ölecektir demiştim. Bunu uzakta... ...tenha bir yerde... ...kendi kendime aklımdan geçirmiştim. Huzuruna geldiğimizde... ...sözlerimi sanki... ...herhangi bir misal veriyormuş gibi tekrarladım. Hayret etmemek mümkün değil. <gülüyor> Yarın yine gideceğim. Bilmiyorum ama... ...orada beni çeken bir şey var. Ne güzel...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 ...gülümde ne varsa okuyayım. İnsan muhteşem dedim... ...ertesi gün cevabını aldım. Muhteşem olan insanın gönlü olmalı... ...nefsi değil dedim. <gülüyor> Bu ağaç kurumuş olduğu için kesiyorum. Şimdi hocam burada olsa...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 Devrilde. Bu küçücük balta bir koca ağacı deviriyor. Küçücük bir haramda bir muhteşem varlığı devirip yere seriyor. Şu düzgün dalları keserek yük yapıyor Selamun aleyküm Yunus'a. Aleyküm selam. Ne o? Senin gibi bir adam oduna hamal diyor yapıyor? Senin gibi bir adam değil. Diğimiz herkes gibi bir adam. Hamal insan değil mi? Sen de, ben de, hamal da. Hepimiz insanız. Kimin üstünde olduğunu Allah bilir. Hadi, bir zahmet şu yüke yardım et de sırtımı alayım. Tamam. Hadi. Oop, oop. Selam. Güle güle, güle güle.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 Bakın Yunus geliyor. Seyirten yardım edin. <gülüyor> gel, gel Yunus. Odunları şöyle şuraya dök bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh, hepsi kalem gibi. Bir tek eğri odun yok. Nedir bu işin sırrı Yunus?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 Hadi benim odaya geçelim. Fark ettim fark ettim de niye öyle dedin? Evet, hep düz odun getirmen baştan beri dikkat çekiyordu. Bu kadar zaman geçti bir tane bile eğri büğrü odun getirmedim. Bunu aşkına yoğurdun. Ne demek o? Bilmez misin? Emre aşık demektir. Taşıdığım odunlar kalem gibi düzgün. Kendimse eğri büğrüyüm. Sen böyle dersen. İnsanları yüzlerine karşı ölmeyin diye nasihat etmediler mi? ...kalaca karanlık kaybolmadan odunları istif edeyim. Bugün de akşam oldu. Senelerdir dağla dergah arasında gidip geliyorum. Ama hep eski Yunus. Ne kazandım? Hiç. Hadi bismillah. Oh. Bugün yücüm sadece daha ağır karanlık çökmeden bergah almalıyım. <Gülüyor> <Gülüyor> Akşam geçiyor. Aktest kardeğim şu çimende namaz kılmaya değer Odunları da şöyle bırakayım. Oh. Ellerim nasıl daha Dağ rüzgarı yüzünden başka... ...kollarımı da yapmış. Benim toprakla aynı rengi almış. Oh, Yunus burada. Abdestten hazırlanıyor. Selamün aleyküm Yunus Emre. Aleyküm selam kardeşler. Akşam cemaatine yetişemedim. <gülüyor> Ölümü düşüne düşüne burada bayılmıştı. Hatırladın mı? Ne zaman unuttun İnsana dün gibi geliyor. Ama neredeyse 15 sene geçti. Dedim. Evet. Çocuklar büyüdü. Gençler kocadı. Kocamızın gözleri görmez oldu. Ama Yunus hala aynı. Ha şu otunlar... ...futtaş... ...aynı olsun. Olur mu canım? Yunus... ...Yunus Emre oldu. Hadi eyvallah. Eyvallah Yunus kardeş. Güle güle. Ben sefinde... Hoş bulduk evladım. Selamun aleyküm. Annen nerede? Aleyküm selam. Yemek hazırlıyor. Bu kadar sene geçti. İhtifatlara nail oldun. Ne güzel sözler işitiyorsun. Biz bile o sözlerle islah oluyoruz. Sen hala kendinle didişmedesin. Ne inatçı nefsin var öyle. Sen ne mübarek bir kadınsın. Evet.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 Kimseye muhtaç değiliz, bunu biliyorum. Fakat benim derdim başka. Dönmezsen meraklanmayın. Allah, Allah, anne baban niçin gitti? Baban, baban huzuru arıyor evladım. Baban maalesef şaşkın. Balığın suyu, kuşun havayı araması gibi huzuru arıyor. ...halbuki huzurum tam ortasında. Rüzgar yükseklerde serteziyor. Bu kurcuya rağmen gece üşümüşüm. Ya toprağın altında ne yapacak? Üstünde diz boyu kar yükselirken... ...ne yapacağım? Sicim gibi yağmur... ...şakır şakır dolu yağarken... ...ne yapacağım? Bir gün... ...beş gün... ...beş sene... Mezara girdiğimizden kıyamet kopuncaya kadar geçecek kabir hayatı. On beş senedir dergaha hizmet ediyorum. Hiçbir manevi istifadem olmadı. Ben hiç yol alamadım. Yadıklar olsun istihdam. Yadıklar olsun. Yadıklar olsun. ...habiri var. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ne ararsın bu daha başında? İnsanlardan kaçar. Uzlet edersin demek. Öyleyse şöyle oturup halleşelim ha. Kime sırtını dönsen... ...hemen seni hançerliyor. Neyle? Hançerle mi? Hayır, diliyle. Gıybetini yapıyor. Seni çekiştiriyor. Halbuki mertsen, dostsan... ...hatta insansan...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 Hadi, biz vazifemizi yaptık. Şimdi sıra sende. Dua et, sofra gelsin. Ben mi? Mümkün değil. Nerede bende, o ağır, o derece. Benim edeceğim dua ile ne yaprak kıpırdar ne sofra gelir. Benden öyle şeyler bekleyin. Yok, hayır, hayır. Dua etmen lazım. Bu bizim usulümüzdür. Usulümüzü terk edemeyiz. Hadi. Allah. Im. Bu kullarının duasını kimin hatırı için kabul ederek sofra gönderiyorsan... o makbul zat hürmetine benim de duamı kabul buyur. Yüzümü kara çıkarma rabbim. Hayret! Hem de gayet mükellef iki sofra geldi. Hadi. Hadi senin duan kabul olmazdı. Arkadaş sen kimin hatırını araya koydun? Ha? ...evvela siz desin. Biz... ...taptuk dergahına hizmet eden... ...Yunus Emre hatırı için diyerek yalvarıyoruz. Ya, ya. Ben de... ...ya Rabbi... ...arkadaşlarım kimin hürmetine istiyorlarsa... ...onun gücü suyu için demiştim. Şu Yunus Emre ne mübarek insan ki... ...onun hatırı için... Allahu Teala duamızı kabul ediyor. Öyle değil mi? Herhalde. Bir garip insansın. İsmin ne senin arkadaş? Şaşkın Yunus. Yunus dağda karşılaştığı bu yabancılardan bir bahaneyle ayrıldı. Geri dönüyordu. Fakat ne dönüş? Pişmanlık bütün varlığını sarmıştı. Hayıflanıyor, dövünüyor, gözyaşları döküyordu.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 Ama yanıldığı ona çok kibar bir şekilde gösterilmişti. Habduk hazretleri rahmetullahi aleyhin bu kerameti Yunus'u perişan etmişti. Bir haftada taşıdığı odunu üst üste yılsa ve bunları bir kere de taşıyabilse bu kadar yorulmaz ve ezilmezdi. Pişmanlık, vicdanında şiddetli bir azap gibi onu sarsıyordu.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 ...hocam beni affedene kadar eşikten kalkmayacağım. Ya himmet ve teveccühler üzerimden kalkmışsa... ...o zaman halim ne olur? <Gülüyor> Ey nefsin, ...beni şüphelerle serseme çevirdin. Mahvettim, mahvettim. Tevekeli dememişler. Bir insanın kendine yaptığı kötülüğü... ...bütün alem bir araya gelse yapamaz diye. Yunus! Ha, ha. Dur canım, neden süsledim? Kaç gündür neredeydin diyecektim. Seni sordular. Şey, ben... Neyse, sonra konuşuruz. Şimdi çok acıla bir işim var. Aha. Bak işte, korktuğum başıma geliyor. <Gülüyor> Efendi beni sormuş. Başım zonkluyor. Allah'ın sabır. İşte derviş İbrahim benimle konuşmadı. İşim var diyerek benden kaçtı. Herkes benden yüz çevirtecek. Gözlerim kararıyordu. Bu kadar sohbet işit. Yine de kendi bildiğini olur. İşte...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 ...sohbetin tam burasında... Tatlı Hazretleri aniden sözünü keserek... ...ayağa kalktı. Biri koluma girsin. Allah. Gelen var. Evet, hocam geliyor. Asasının tıkırtılarını... ...ayak seslerini iştiyorum. Hocam geliyor. Sen ne yaptın Yunus? Ah! Allah! İşte geldiler. Şimdi üzerinden geçip gidecekler. Bittim ben. Beni sevmeyecekler artık. Yunus sen ne yaptın? Ne yaptın? Şaşkın!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 Bize bir tek eğri odunu layık görmeyeni biz de layık buluruz. Onun hanımı kızımız, çocuğu torunumuzdur. Bu yolda elbette zehirle pişmiş aşığı yüzünü bile buluşturmadan yiyenler yükselir. Olay mı? Daha müm lazım, daha müm. Şimdi...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 Bilmezler ki dirliğim, küllü sitayiş benim, sureti güler halka, ya yakani kulluk hakka, bu dirliğime baka, hep işim yanlış benim. Kendi izini beliren, şahıslara ben yürürem, bozu kibru adavet gönlümü almış benim. Suçumu örter hırkam, dirliğim cümlesi ham. Bir gün yırtılır ser perdem, zeki düş var iş benim. Derviş diye dolundum, ulu suçta bulundum. Yunus umduğum haktan, ol rahmetliymiş benim. Ve güzel bir ilahi. Haktan rahmet uman sadece Yunus Emre değil. Hepimiz rahmete muhtacız. Yunus'um, evlad-ı iyalden yana gam çekme. Onların sahibi var. Hazırlığını yap ve yola çık. Anadolu'yu, Şam'ı, Azerbaycan'ı dolaş. Buralarda ilahilerinle ahali irşad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 Teferruç eyle yuvardım, sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa, şu nazik tenleri gördüm. Kürümüş toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Ay ağzına sağlık. Ne güzel diyorsun. Hoş gelmişsin benim kardeşim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Daha seferden dün geldin. Bu sabah seni mezarlıkta buluyorum. Hocamın kabrini ziyaret ettikten sonra... ...birden mezarlığa uğrayım dedim. Şöyle bakarken aklıma ne geldi biliyor musun? Merak ettim. Küçük Sülgün. Elif Bay'i öğrenmemiz için... ...heceleri taşlara yazarlar. Biz de onları ezberlerdi.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 ...başları üstünde... ...ece taşları... ...ne söylerler... ...ne bir haber verirler. Hadi kabristandan çıkalım. Hey, hey gidi hey. Hocamızın ilk ilahi okumana izin verdiğinden... ...bugüne on beş sene geçti. Allah razı olsun. Yüzlerce ilahiyle hizmet verdim. Allah razı olsun. <gülüyor> Neden takdir ediyorsun ama bir gün bir molla kasım çıkar, Yunus'u sigaya Onun için sözü eğri büğrü söylememeye gayret ediyorum. <gülüyor> molla kasım da hakikati anlar ama bade harabi <gülüyor> Nereden çıktı şimdi bu molla kasım? Aldırma. Ee, gittiğin yerlerde ne var ne yok? Temeller sağlam atılıyor.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 ...bu sebeple... ...en günahkarları da benim... ...bu bir... İkincisi ...ben çalışmazsam herkes yeter... ...bir işin başında olanın... ...herkesten çok çalışması lazım... ...doğru... doğru ...çok doğru... Aa, ...bak kim geliyor... Selamünaleyküm ağalar... Aleyküm. ...solay gelsin... Selam. ...maşallah inşaat neredeyse bitecek... İki kelp işte biz taşıyalım... Zaviyenin çaburuna iki damla ter de bizim alnımızdan dökülsün. <gülüyor> Yaşımız geçti diye hizmetten mahrum mu kalalım yoksa? <gülüyor> Hizmettin yaşı olmaz. İnsan son nefesine kadar çalışmaz. Yetimi akran oldu. Bakın eskilerden kim kaldı? Sadece üçümüz. Arkadaştan yetim kalmak... ...anadan babadan yetim kalmaktan farklı. Vefasız dünya. İşte o hakikat. Yunus'u elli sene önce bugün... ...şu yapıldığı noktada bayıltmıştı ya. <gülüyor> Öyle değil ya koca Yunus'un um. Ya ya, haklı. Ama ölüm fikri insanı her zaman bayıltabilir. Ancak bir fark var. Geçen seneler bize şunu öğretti ki... İnsan ölmez. İnsan dünyasını değiştirir. Ölem hayvan olur. İnsanlar ölmez. Ölürse ten ölür. Canlar ölesi değil. Sanki burada, zaviyede bir gül bahçesi açtı.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 Evdi aleme şu huzurlu duygularla gidiyordu. Halkat taptuk manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım. Ya bi sen ilişelim. Atımız eğerlendi. Eştik elhamdülillah.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 mana duyan gönüller hergiz ölesi değil. <gülüyor> Amma <Anladı> da lafa. <gülüyor> La bakayım şu ne diyor. Hmm. İlim meclislerinde aradım kıldım talep. İlim geride kaldı ille edep. ille edep. <gülüyor> Bakalım şu ne yazıyor. Hmm. Çıktım erik dalına anda yedim üzüme. Mostan ısı kakıyıp der ne yersiz kozumu. Hı. Millet bunları bir şeylermiş gibi okuyor. Ya il kafalı adamlar. Ee. Dur <Gülüyor> bakayım. Gelelim şu incilere. Burada ne diyor bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Doğru mu gör? Derviş bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeker bir molla kasım yeri. Eyvahlar olsun.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 ...onlar da kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Efendim? Kardeşim, beni vesil ettiniz. Vesil bir efendi demediğini bırakmadı. Bir yatırı söküp odamadınız. Ne yapabilirim Vali Bey? Her çareye müracaat edildi. Hadisenin senin etmesi... ...muhaliflerin ekmeğine yağ sürer... ...ve derhal istismar ederler. O takdirde senin de...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 Selamun aleyküm. Merhaba. Ne yapıyorsunuz siz burada? Kemiklerin hafif ha, Yangından kaçırır gibi. Kemik olduğunu nereden biliyor? Utanmıyor musunuz bu yaptığınızda? Çekil, Çekil, Çekil. Çekil. Çekil. Çekil. Çekil şuradan. Çekil şuradan. Çekil şuradan. Hadi. Binlerce insan toplandı ve binlercesi de akın akın geliyordu. Dini usul ve vecibelere uygun şekilde mezar açıldı.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 Gerete sundu. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.